Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesinin gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fırleniyor Ankara sevalarında helikopteriyle evde yağmurlu bir günde Şenol Bey günaydın. Şenol Bey günaydın. Şenol Bey günaydın. Şevket dinleyiciler, sevgilerinizi, saygılarınızı Hepsini birlikte bir küçük kucaklayarak size bir çöp poşeti tipi bir büyükçe bir poşet. Sevgiye e, gidip baştan alabilir miyim? Ya ben anladık orada ne yapacağınızı için. Işte. Çok poşet daha şık bir şey mi? Evet o hikaye kutusu gibi. Tam öyle yani büyük bir kutu içinde sevgi, saygı, sağlık hepsini bize geri veriyoruz. Evet. Orada bir espriyi yakaladığımız. En azından Şevk'e dinleyiciler siz de de şahit oluruz. Ortak bir şekilde bu espriyi yakaladığımıza çok mutluyum. En azından hasedini, kıskançlığını, beni çekememezini bir an olsun içine gizlediğin için son derece mutluyum. Şevk'e gel sana. bir borç biliyorum. Saygılar sunuyorum. Lütfen. Teşekkürler Şenol Bey. Ben de sizi teşekkür ediyorum. Saygılarımızı... Ee, bir dakika. Bir saygılarımı sevgilerime saygılarımı sevgi çerçevesi içinde size armağan ediyorum. bir de i̇şte benim laflarım Son yani. Sevgili dinleyiciler sizlere böyle sevgiler ve saygıç açımesinden şundukları şöyle biraz gündeme geçelim. Gündeme falan gelip şey alayım bir yol durumuna geçelim ondan sonra gündemle ilgili bir iki cümle edip ondan sonra da vedalaşalım yani. Ama yol durumu belli değil mi? Ya, ya belliyse o zaman hiç bağlanmayalım. Aynen ya yani şüphesler de var tabii ki. Sevgili dinleyiciler bu sabah son derece arıksızlı bir şekilde bir yolculuk yapıyorum. Yani bunun altında kullanmak baba, eğdin, her baba eğitim her değildir pek çok Baba it, bendeki ben bunu ben babayi dem. Helikopterler hep ada kuldanadır. Mama o baba ları yiğitler. Babaları de. Doğan ol da şey gibi ne şimdi mana tabii değil mi? Anladık şimdi. Evet, anladım yani, yani, ama her bazısı da bak ben opa opa opa opa işte böyle şey. Arada banacı bir beni. Ne kadar güzel. Bize helikopter kullanmayla ilgili ayrıntılar yani da... Biz yani onları da vermeye... ne öbür gün diyeceğim ki belki şevk edin neyciler. Bu sebepten siz dolaştılar. Ne diyecek? Nereden abanılıyor peki pervaneye? Düğme gibi bir şey mi örneğin? Evet. evet, düğmesi böyle orada. Tamam o zaman isterseniz e, abanma da şey yaptığımıza göre... Ee, yani yollarda yağmuraya... Ben olarak biraz yoğun ama belli bir noktada fazladan bir yoğunluk. Demeyelim önümüzdeki iki buçuk ay içinde belli bir noktada fazladan bir yoğunluk olacak. Ne oluyor Yani bilmiyorum artık hangi noktaya nasıl oluyor. Şey, yani ben hiçbirinin bildiğini zannetmiyorum Şenil. İsterseniz siz söyleyin şeyi. Sürpriz mi bu? Nedir yani? Haber mi bu? Yani bu artık aradığınız fırsat kapanıza kadar geldi. Daha doğrusu kapanıza değil, belli bir noktaya geldi. Şu anda tabii işe devam etti, için söylemiyorum. Ama yine bir site falan bir şey. Hadi hadi. Şevre Geçim Bey uzun zamandır e, kafamda olan bir şey vardı. Onu artık yavaş yavaş gerçekleştirmek zamanı geldi diyerekten... ...diskonun adımını ettim. Disko'ya adım ne? Disko'ya adım değil. Disko'nun adımını attım. Disko hareketleriyle mi bir adım attınız? Hayır sevgiye gireyim. Disko tipi bir diye açıyorum. <gülüyor> ee, Kışkenanlar yavaş yavaş yavaş yavaş sinir olmaya başlar bu işlere. Ne oldu rakip mi gildin? Ya ne alakası? Disko diye bir şey kaldı? Yani benim sayımda ben, Disko bar, kafe, bistro, kahvaltı salonu ve ee, hamam. Hamamı şimdi belli yani o belli uydurun. Yani hamamı uydurmuş ya sıcak oluyor da belki hamam tipi bir türlü keşeye bir şey de yapabiliriz. Ya şimdi ne, neyle uğraşıyorsunuz yani? Neyle uğraşıyoruz? İşte bu tip işlerle uğraşıyoruz. Böyle bir kafe bir disco bistro, bu tip bir şey yaşamadı. Yani bugüne kadar herkesi kıskandınız, herkese özenerek bir şeyler yaptınız artık beni kıskanmaya, beni taklit etmeye geldiyse nokta hakikaten mahim durum. Yani ne alakası var şey. Var. İlk işin şey mi açtın dişko kafe barisi? Siz yaptınız. Gökme izliyorsunuz. Sizi buldunuz bir şey yani. Hayır öyle değil de sizin diğeri yani, yoktu yani. Benim de ben. İyi hayırlı olsun o zaman. Hayır. Eylül sırma kadar bir şekilde sizinle çatnüşü geldi. Fikirlerimiz çalmak için şu sana mı mümkün bekliyorsun? Ne ala o ne fikirle çalışacağım. Ben yani sizde işte fikir çok. E, ama acaba hemen fikri Şimdi dayıcıklara geldi mi Ama fikri ne hamam kim ne yapacak hamamda ya hamam ha, hamam ayrı bar ayrı şey ayrı bar ayrı pamuğun ayrı o ne ayrı onu mu diyeceksin? Aman tamam bir şey o espiriler ya şey benin işi çok yakın zamanda ekibim çıkayla kışta etlerci rezil şunday. İyi, güzel zamanı denk götürüyorsunuz Şenol Bey Evet güzel zamanı Yılbaşını kaçırıyorsunuz ama Yılbaşını kaçırmeden orada da güneş tuttururuz hocam Ortası boş olduğu için güneş Güneş meraklıları ibikte buluşuyor Nerede buluşuyor? İbik Şenol Bey haklı bu kadar mı Arap olur yani? Neye deş Arap neylerde çıkarır İşte bizim Gaga diye bizimki sen ibik mi açıyorsun? İbik diye açıyorum ne olacak? Bir ibik şerinde mi var? Bizde ibik yok zaten. Hey ibik yokse sen niye beni taklit diyorsun? Anladın siz neyi taklit ettiniz? hiç uğraşmıyor, tartışmıyorlar. Şevdet niçin lüks yörtermlerde ibik takılar şey beklerim. Şer Şer bu şeyler üstünde çalıyorsun artık. Modern sabahlar, modern sabahlar. Espriler bizde şakalar bizde sevgili sana severler 8.37 oldu saatimiz pazartesi sabahında yeni bir haftanın başında dışarıda yağmurlu bir hava var Henüz evden çıkıyormuş olanlar varsa bunu bizden duymalarına gerek yok pencereden bakıp da görebilirler Yağmurlu hava dediğimiz leş gibi bir yağmurlu Öyle şakır şakır da yağmıyor tam böyle ince ince biraz yağayım Biraz durayım biraz yağayım biraz yutayım. Yolları ıslattım kaldırımlar leş tamam durayım Kaldırımlar kuruyor hemen yağıyım gibi bir hava. Yağmur taklidi Dün, yaptım. Dünden başladı. Sevgili dinleyiciler günaydın. İnce ince başlayan yağmur. ah yağmur hala e, pazartesi sabahı da Ankara'mızda etkili. Bey stüdyosundan bir sandalye çalınma hadisesiyle başladı haftamız. Hayır hayır olsun. Evet, hocam ya, bizde çalınma olmaz yer değiştirme olur. Gayet güzel. Evet. Evet. Oh. <gülüyor> Vallahi yoruldum şu sandalye çıkaracağım diye ya. Yıprandım sabah sabah ya. Ben 14 dakikada çıkaramadı mı? şu sandalyeyi. Gördünüz mü bilmiyorum. Gördüm. 14 dakikada uğraşıyor sandalye. Yaşlılık göstergesi mi? Akıllayarak mı çıkardı peki? Akıllayarak çıkardı. Ee, sadece akıllayarak çıkarmadı. Heyecanlandı galiba. Çünkü B <gülüyor> stüdyosunun demir başlarından o sandalye. <gülüyor> Doğru valla. elim elim, elim ayağım bir titredi. Elim ayağım bir titredi. O olsun bize de bir sabah neşesi oldu. Günaydın. Good morning. Good morning diyelim. Sizin yabancı dinleyicilerimize de günaydın diyelim. Heh, onlar onlarda kendilerinden bir şey bulduklarına göre başlayabiliriz artık. Buyurun efendim. Neler oldu neler bitti. Espriler var elbette. Şakalar mı? olmaz mı? Peki ya parodiler? <gülüyor> parodiler. Parodiler sizi bekliyor. Dilerleyen dakikalarda. Valla evet. çok hazırlıksız yakalandık Ege şimdi sen de böyle deyince. Yok yok yani, hazır. <gülüyor> hani birden bir espri deyince bir olaylar ne oldu deyince. Yemem bir... espriliğe girmeye gerek yok ya. Hani es... Olay deyince de heyecanlandım ben. Fahir ne diyorsun yani sen de biraz. Valla hafta sonu e, bizi rahatsız eden hadise Amerika'daki film festivalinde e, gerçekleşti. Sevgili Robert De Niro biliyorsunuz. Hı -hı. Ne de doğayen sanatçı. E, bir başka duayen daha da duayen Cüneyt Arkın mı? Kirk Douglas'mıştı. Çukur çene Kirk Douglas ee, öpüşmesi damga vurdu e, film festivaline hadi bildiğin koskoca elini da... öpmesi lazım ya Kirk Douglas oldu sana 500 Vallahi, yaşında falan eminim elini de öpüyordur ama dudaktan bir dudaktan öpüşmeleri bahşedim. var dudaktan ağız öpüşmesi yapmışlar ee, Santa Barbara Uluslararası Film Festivali'nde Kirk Douglas'la hakikaten De Niro biliyorsunuz hiç aynı filmde oynadılar mı onu da bilmiyorum ama Bilmiyorum. İyi ki oynamamışlar. Vallahi iyi ki. Çünkü yani... Yıllarca tane, uzak tutuyordu Hollywood bunları birbirinden. İki tane fotoğraf makinesiyle bu havaya girdiklerine göre kameraları görsen ...hadi biz böyle bu sahnede gerek yok kapıdan kaçacağız ama... ...kaçmadan önce bir sevişme falan gibi bir şey acaba seçebilir miyiz? <gülüyor> Tabii canım bu romantik komedilerde seviştiler. Korku filmlerinde seviştiler. Orada gidecekler. Macera filminde seviştiler. Bilim kurgu filminde seviştiler ya daha ne olsun. Gençlik komedisinde de babam. seviştiler. Gençlik komedisi zaten başka ne? Nedir ki? Onu anlarız bir şekilde. Gerçekten de e, filmde kimse de bir anlam verememiş. Filmde dediğim festivalde kimse de anlam verememiş. <gülüyor> Lan festivali durduk. Ne Festivalin nefesimi <gülüyor> öyle geldi. Vallahi <gülüyor> de, durduk. Yerine onların... umut festivaline mi geldi diye hemen afişlere bakmışlar. Hayır sonra bunların şeydi. Halim ne diyeyim? Geleneklerinde falan öyle bir şey olsa Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler gibi. de da böyle bir şey yok. Böyle de yok ejdatlarında. Oğlu var bunun biliyorsun. Zaten Kirk zaten ejdat olma yaşına geldi ya. Ejdat mı? E, Yaşayan ejdat, ejdat seçildi ya. Öpüşecekler ya. Öpüşmek istemişler. Öpüşmüşler yani sonuç olarak. Onlarsa o adamlar ok ben de yarın öbür gün seni öpersem ağzını hiç şaşırma. Şaşırırım çünkü buna benim bir şeyim yok. <gülüyor> ne? İsteğim yok. O adamların ikisi de sonuç olarak İsteş bunu istemiş ediyorsun. mi? istemiş. Kaç yaşındalar? Sonuçta baya büyük olduklarını <gülüyor> biz biliyoruz. Yani yani yaşları da müsait. Yaş, İkisinin de isteği varsa kim ne işe yapar ya? Yani Sen iki, gelip böyle Kirk Douglas Robert De öptü ama diyor öpersen e, tabii hayır. ben. Zaten onu öptü diye bir ağzını şey Ağzını Ağzını çemçürttürüm. İkisi birden maşallah yani orada çıkıp cesihaneye. Herhalde birbirimizden başka kimse kalmadı falan diye mi düşündüler? Ya da Kirk Douglas şey dedi yani... Ben de sansatiyon olmak istiyorum. Yani. Bu yaştan sonra nasıl olacak sansatiyon? Oğlu nasıl alkış tutuyor? Oğlu zaten seks ya o. <gülüyor> <gülüyor> o bir şey anlasını öpse de alkışlar oldu. Valla <gülüyor> <Robert gülüyor> babasına bak derler ya. <gülüyor> Babadan demek ki bugüne kadar hiç suçu yokmuş Michael Douglas'ın. Valla biz de yıllarca şey dedik. Bu adam niye böyle oldu diyorduk. Valla bir tarafında... Şimdi ben bir yandan şeye bakıyorum. Acaba o öpüşme videosunu izletebilir miyiz dinleyicilerimize diye. Çünkü modern sabahlar olarak yaptığımız... Gururla yaptığımız şeylerden bir beri bir video izletmek, izletmek. Sabahları iyi oluyor. Ama maalesef bulamadım. Bulamadım. Bulan dinleyicilerimiz varsa Kirk Douglas'la... E, Robert De Niro'nun yan, Yalnız yanlış olmasın Kirk Douglas sevgili dinleyiciler. Evet doğru. Michael, Michael Douglas, u Douglas u değil değil. Ikılayarak öpüşmüşler zaten. Ama yani fotoğraflar var burada. <gülüyor> <gülüyor> Kirk Douglas'ın 96. doğum günü. maşallah maşallah, maşallah. Maşallah. Bir daha ne zaman öpeceğim demiş zaten. Ölümü öptüm şu Ve <gülüyor> 15 dakika beklerim. Onun da öperdim. Deniyorum. Yalnız Robert Deniro bir şey ya. Bir tedirgin. Acaba... <gülüyor> Ölür mü diyemem. Sen bir de tarafında... Kurt Douglas'ı öpecek olsan emin ol tedirgin olursun. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim tedirgin olursun. Çok çeşitli duygular yaşatır sana. Böyle heyecan, istek, ondan sonra korku. Belki bir, bir azıcık şehvet. Yalnız bir tarafında... Robert De Niro var Kirk Douglas'a böyle omuzundan bir destek oluyor. Herhalde öpüştükten sonra galiba değil mi bu Tansiyona düşmüş acaba? Bir tarafında da Bradley Cooper var elinden tutuyor ee, Nerede Michael Douglas nerede Michael Douglas aşağıda alkış diyor. tutuyor işte Josh Salon coşmuş diyoruz ya Salon coştu aldı başını O ara Boya gitmiş Michael Douglas Dönüşte böyle salona alkışlarla girmiş kapısından Kardeşim benim demiş Kirk Douglas Adam şimdi, var olan ya. bütün isimlerle arama yapıyor Kissing. şu an arama motorlarını şey yaptı sabah sabah yakacak Kissing. ben sana söyledim Kissing yazdım bakalım dur bakalım ne diyecek Kissing'ten bir şey çıkar oktay Kissing, <gülüyor> Kissing, Robert Kissing. Robert bu film Kennedy. festivali miymiş e, film festivali Körklaklısı öpmek diye de zaten Fariş. yakında kısa metraj bir şey çekerler Santa Barbara uluslararası film festivali ya bizdeki Antalya neyse onlarda da o hakikaten bu sene Antalya'da böyle bir şey bekleyeceğiz artık inşallah hadi bakalım hayırlısı olsun kim kimi öpsün benim aklımda isimler vardı sabah sabah. Sabah sabah tadını kaçırmayalım. Herkes kendi kaldırabileceği isimleri yan yana getirerek gözünde canlandırdı üstünler ya. Öpüşmekten ne zarar gelir Oktay? Değil mi? Sink de bir şey çıkmadı. Fare uyduruyor musun? Bizim yani bizim hayal dünyamızı bir neşvelendirdin. Bir şey Sen ben fotoğrafı da gerekli bir şey ölçülerde büyütüp Bakayım. büyüt bakayım. Abi stüdyosuna gönderdim. Valla Oktay Hakikaten oradan anlaşılıyor mu bilmiyorum işte yani. Hakikaten güzel döpüşme olmuş. Hayır, sağlık. Is Kissing'de yazdım yok. <gülüyor> <gülüyor> is yazdım o da yok abi. Is de çıkmıyorsa büyük ihtimalle şey diye düşünmüştür birisi. Ya ben bu videoyu buraya koyarım da ondan sonra YouTube tamamen dünyada mı? Biz bunu bu amaçta kurmamıştık bu site diye kapatırlar belki diye düşünmüşlerdir. Zaten YouTube'un ulaştı en son noktadır yani. Zaten biz amacımıza ulaştık artık siteyi gönül rahatlığıyla kapatabiliriz. Evet, e, bakalım, tebrik ediyoruz ikisini de. Kimi tebrik etmek lazım? İkisini de tebrik etmek lazım. Hayır, abi. hani ikisi gay olsalar ondan sonra yıllardır böyle maçı erkek rollerinde oynadık ama kimliğimizi afişe ediyoruz deseler falan tamam anlaşılır bir şey ama böyle bir durum da yok. Öyle. Biz bir belli biz artist olduğumuzda Bizden çok normal mi diyorlar. Herhalde normal. Yani yakıştı ama yani şöyle bakıyorum da benim fotoğrafta rahatsede en ufacık bir şey yok yani. Bir akiz, hoşuma bile gitti diyebilirim. Yarın öbür gün Robert De Niro beni de öpmek istese vallahi çok açık söyleyeyim hayır demem doğru. Robert De Niro'ya hayır demiyorsun da Kirk Douglas getirin onu ölmeden önce onu da öpeceğim desem. Ama Kirk Douglas'a diyebilirim galiba ya. Dede. Dede. Dedeye, sahip <gülüyor> <gülüyor> Tam de <gülüyor> dedeye sahip çıkalım. Tamam Robert De Niro. Dede sahip çıkalım burada Bradley Cooper ya. Robert De Niro değil. Fotoğraflarda çünkü böyle şey yani böyle bir elini sıkmış elindeki o kırmızı bir renk vardır ya elde. Ha. O yok. Bembeyaz. Nasıl sıktıysa Kirk Douglas yani e, hala demek güç. güçlü kuvvetli yani. O yanındaki... Onu görünce zaten... da sallarım bunları diye öyle bir şey var. Onu İngilizce'ye çevirin işte. Herkes İngilizce'ye çevirsin. Oraya. Belki de şey gösterisi yapıyordur ya güç gösterisi yapıyordur Kirk Douglas. 96'ma geldim ama ben de hala iş var. Gel Robert gel. Abi gelmeyeyim ben. Gel gel bak ne diyeceğim gel bak. Bak Allah'ın adını verdim gel. Bu haftaya e, Kirk Douglas de başladı Fahir <gülüyor> Sevgili dinleyiciler. Ve bu haftanın neler gebe olduğunu size bırakıyoruz. Hangi tip taklitlere gebe olduğunu e, ilerleyen günlerde onu açıklayacağız zaten. Göktürk 2 uzay için gün sayıyormuş. Hadi bakalım. Hayırlısı <gülüyor> olsun nokta Hadi Göktürk'cüm yavaş yavaş Göktürk'cüm. Göktürk de Göktürk bizim bizim kendi tip roketimiz mi? Uydumuz 19 Aralık'ta. Uydumuz, uydumuzda. Şu ee, iki... <gülüyor> <gülüyor> ikinci ikinci diyorum bak. Gö gözlem uydusu nereden belli iki oldu? Çünkü iki Türk iki, değil mi? Bir ne Doğru. oldu? O, Takıldı herhalde. Yukarı. O da herhalde yukarı gönderdik mi onu? Biz o tane de... uyu gönderiyorduk. İlk uydumuz patlamıştı daha gitmeden. O galiba işte patladı. Hayır canım. Aa, Ondan sonra Fransız uyu anasından biz kaç uydu gönderdik Oktay? Çok uydular gönderdik. Ee, Çin'de e, şu anda Çin uydusunu yaptık. Uzaya fırlatılacak Çin uzay üstünden 19 Aralık'ta Türkiye saatiyle 18.13'te. Nasıl bir saat bu ya? Türkiye yerel saat vermişler işi. Varış saatine göre mi belli oluyor acaba? Hakan çok yaman saatmiş 18 18.13 yani. nedir ya? Var, var, Herkesin vallahi işi çekişi. Mesela 19.23 yani. olsaydı 1923 veya 20-23 olsun 2023 şey 18-13'den 18, de bir daha şey yavant. Sen, senin söylediğin şey daha yavan o ya. kadar havalı ki bırak, bırak. 18-13'de büyük ihtimalle varacağı saat umarım şu önerelim sayın başbakanımızın kulağına ulaşır da bu çocukta çok işi var tam benim kafada diyerek beni alır yanına ondan sonra ben bütün dizileri radyo programlarını yasaklaşacağım bizim ecdadımız böyle radyo programı yapmıyordu diye Yasaklat abi. Leple, özgürlük sınırlarını genişletmiş Stüdyonun olursun. içinde ellerinde kahveler. Oturuyorlar. Ejdadımız kahveyle stüdyoya girmelsin diyeceğim. Sonuçta demokrasi denen bir şey var Ege. Ya Bunu yapmaya hakkın var yani. Sonuçta yasakladığın her radyo programını özgürlük alanını genişleteceğini unutma. Tabii. Benim işime geliştir. <gülüyor> ee, dur bakayım. Dünyadan 686 kilometre yükseklikte ve güneşe göre... Gö gü gü güneşe böyle velev duran bir uydum olacakmış bu mu yani 2 saattir size göktürk 2 ile ilgili bilgi veriyorum bu mu Anladın ne olacak sen? göktürk 2'den hangi kanallar çıkacak hangi kanallar mı hangi kanalları göstermek için göndertiyorlar ya onu söylesene star <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> veriyorum kanal isimlerini veriyorum yazın <gülüyor> <gülüyor> dnt haber 2 S yani Baştan çıkacakmış es ee, bandından <gülüyor> Esbandıysa iyi iyi kalite oydu gönderiyoruz demek ki. O zaman ben sizi bir alkışlarla uğurlayayım mutfa. Neden bakalım. dersiniz? Neden? Şundan. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tülin 96. devam ediyor. geçiyor saatimiz pazartesi sabahında. Radyo 96. özel gösterimi. Hava et beklenmedik yolculuk. 13 Aralık Perşembe günü saat 20'deki kokteylin ardından. 3D IMAX deneyimiyle Sinemaksimum Ankamol'da sizleri bekliyor. Radyo tünün. şanslı dinleyicilerini bekliyor herkesten önce. Sevgili dinleyiciler bu sabah vereceğimiz davetiyelere daha önce hiç konuşmadığımız dinleyicilerimizle paylaşalım diye düşündük. Geçtiğimiz günlerde ilk kez arayan bir dinleyicimiz vardı. O da heyecanlıydı. Biz de bir heyecanlandık. Sonra da aramızda konuştuk. ...kimleri ne, ne dinleyicilerimiz var... ...bizi aramak istiyorlar... ...cesaret edemiyorlar... ...bir taraftan da programı aramaya alışmış... ...cevval dinleyicilerimiz... ...fıt fıt fıt diye hemen... ...en başta böyle alışık bir şekilde... ...telefonu çevirdiklerinde... ...iyice ürküyorlardır belki... Hmm. ...bu sabah biraz cesaret verelim onlara... ...onlar da bir kez radyo programı aramanın... ...güzelliğini tatsınlar... ...belki hastası olurlar... ...belki bir daha denemezler ama... ...bir de bilet kazanmış olurlar... ...yani Anlam. bugün bir konu yok... ...ilk defa belki model sabahlarda... Belki ...tek ş <gülüyor> tek şart daha önce aramamış olmak mı? Evet. Tek şart daha önce hiç hiçbir radyo programını aramamış olabilirler, bizi hiç aramamış olabilirler. Herkes arıyoruz, bir gıcık olduğumuzdan sizi aramıyoruz diyebilirler. Ama e, yeni seslere ve, ve de biraz da nedenlerini öğrenelim. Ne, ne oldu da bizi hiç aramadılar? Niye tenesül etmeleri? Günaydın efendim diyelim. Bugün işte bak, bak yine, Zor, bugün bugün öyle hemen telefon gelmeyecek. Konuşmaya bitmeden bak, ürkütmeden şey yavaş yavaş, alıştıra alıştıra. Onu bir şey yapalım. Siz hiç aradınız yilin, sevgilin, mı? herhangi bir programı? Ben tamam. ben bir kere geçen hafta yol durumu için aramıştık radyoyu ve konuşmuştuk yoldayken. Günaydın efendim. Günaydın merhabalar ben Tuba. Tuba hanım hoş geldiniz yayına. Hiç konuştuk mu sizle daha önce? Daha önce hiç konuşmadık. Ay hoş çok konuştum. heyecanlıyız biz Tuba Hanım şu anda. Evet. Ben de çok heyecanlıyım. <gülüyor> evet, biz de çok <gülüyor> ben de heyecanlıyım. Aşırılıklı mı yapayım. o heyecanlar? Yalnız <gülüyor> evet, yapmayın böyle. Niye aramadınız Tuba Hanım bugüne kadar? Aslında abim daha çok arıyor ama ben genelde dinlemekle yetiniyordum. Canım. Bugün Hobbit falan deyince çok heyecanlandım arayım dedim. Hobbit sizi heyecanlandırıyor bakıyoruz. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> kaç yaşındasınız Tuba Hanım? Efendim 21 yaşındayım. Çalışıyor musunuz? Öğrenci misiniz? Öğrenciyim. Nerede öğrencisiniz? Bir kentte kentsel tasarım peyzaj mimarlı öğrenciyim. Peki efendim. Abiniz kaç var? yaşında peki Tuba Hanım? Abim 27 yaşında. Niye güldünüz? Eş yakanar hmm. diyemedi. Yok yani abimin yaşı ne bileyim. Abinin yani yaşı tabii. sorulmaz diye mi öğrettiler? Yok <gülüyor> sorulur, sorulur. Sorulur, sorulur, sorulur. Niye yani bizi, bizi arayacakken abiniz arıyor diye siz rahatsınız? Ben onu anlamaya çalışıyorum da ondan belki yaş bir ipucu olabilir mi bu saçma düşünce mi diye sordum. Hiçbir fikrim yok. Yok tabii ki. Evet, yani bu cevap... saçma fikirler bize <gülüyor> Tuğba Hanım. <gülüyor> Tuğba Hanım'ın evin küçük kızı prensesimiz falan filan olduğundan böyle radyoları aramak gibi... ...amele işleri... ...abiye evet, yaklaşmışlar bugüne evet. kadar her zaman... ...ilk defa böyle taşın altına elini koydu Tuğba Hanım... ...çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz Tuğba Hanım... ...bettirdik sizin istemize... ...bundan sonra sizi tekrar Sizden bekliyoruz yayınıza... ...telefon bekliyoruz bundan sonra Tuğba Hanım konuyla beraber... ...bakın ne kız nasıl kolay ayı. oldu... ...sık sık bekliyoruz... ...az az tamam. ve sık sık arayın bizi... ...çok teşekkür tamam. ederiz... ...ben teşekkür Hoşçakalın. ederim... ...evet demek ki... E, ...bence Tuğba Hanım bir meşale oldu... ...bugüne ben... kadar hiç radyo aramamışlara... Vay be kıza bak hemen aradılar falan filan. Hiç diye de o kadar da tecrübesiz de değil ya. Değil de baya baya şey 20 konuştu. Yıldır arıyorum, 20, şimdi 20 yıldır adıyı yani. arıyormuşuz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Hakan ben. Hakan Yıldırım. Hakan Yıldırım. Hakan Yıldırım. <gülüyor> i̇lk defa mı konuşuyoruz Hakan Bey sizledi? Evet de? ilk defa konuşuyorum. Niye aramadınız bunca yıldır bize? Valla dinlemesi daha ziydi aramaktansa. Peki bu salağın ne oldu? Söz konusu obit olunca aramak. Allah Allah herkes hobbit hastası çıktı ya. Yani ben ben bizi... Yücüklerin Efendisi'yle hobbit hastasıyım. Hı. Küçük kızımın ismi Arven. Arven koydunuz. Evet Arven koydum. O kadar fanatiyim. O o şey elflerden biriydi değil mi? Arven. Evet. Sorun ee... oldu mu Hakan Bey şeyde? Yok Nasıl? olmadı. Sizin müdürlüğünde? Olmadı, olmadı olmadı. Babam günler elf gibi dediniz. Ya o şey dediniz? soranlara ben diyorum. Eski Çocukça'da Soylu Hanım manasına geliyor diyorum. Konu direkt kapanıyor. Bilen zaten biliyor bilmeyen de böyle geçiştirme yoluyla. E, laf anlatmak istemediğim güzel, zaman... Güzel bir hiç, açıklamaymış bahsedelim. yalnız. Yani Peki, Hakan Bey çok güzel bulmuş. Peki anneannelere, babaannelere nasıl açıkladınız durumu? Valla onlara hiç öyle... E, şimdi zaten şöyle e, kısaca vaktinizi alacağım. E, ba, babaanne vefat etti 98 yılında. Hı. Arkadaşım bana sana teşelli olsun diye Hobbit'i hediye etti. Yani Yüzüklerin Efendisi o yüzden bende özel bir yeri var. Hobbit'le başlayan yolculuk e, benim kafamı ve şeyi, e, acımı nasıl söyleyeyim dindirmeye de bana çok faydası oldu. Benim için o yüzden özeldir Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi. Ee, tam böyle karanlık bir döneminizde evet, evet, yüzgü evet, bir döneminizde evet. size renk verdi. Evet Peki, aynen öyle oldu. Aslında bir yandan da babaannenin anısına da bir e, gönderme evet, oluyor evet. Arven'in ismi. Peki evet, kimle evet, gideceksiniz evet. filme? Arven'le mi Kızım eşinizle hayır. mi? Hayır büyük, büyük kızımla. Onun <gülüyor> adı ne? Onun adı Selen. Selen. O galiba zaman... Efendisi'ne yetişmedi galiba. Tabii o zaman yetişmedi. Yok, yetişmedi. <gülüyor> Hobbit öncesi geçen hafta 7-8 günde izleyebildik anca. Bütün külliyatı böyle ekstant edişim olarak günde 1-2 saat, 1-2 saat izleyerek tamamladık. Şimdi ee, hazırlandınız. Hazırlık yaptık evet, evet. Arven kaç yaşında Hakan Bey? Arven bir buçuk yaşında. Ben genelde dikkat etmişsiniz bugün yaş, yaş konusunda erimiyoruz. <gülüyor> Hayır yani Arven şey demesin sen annesiz döndükten sonra filmden <gülüyor> ne kadar eğlendik falan diye anahtarla giriyorsunuz eve. ha siz gittiniz esas benim gitmem lazımdı falan diye böyle bir bozulma durumu olmasın? E, konuşsa değil diyebilir ama o şu an teklerde annesi annesinin peşinden ayrılmayarak vallahi, o hakkını kendi, zaten kaybetti. Kendi kaybetti diyorsun. Umarım, umarım <gülüyor> konuşmaz yani siz o akşam evden olur da sinemaya giderseniz. Öyle konuşmaya başlarsa yani çok İl, şey ilk, olur yani. İlk cümleleri tavır cümleleri. <gülüyor> tavır de. cümleleri olursa Vallahi Arven'in yani. Vallahi tav, tavırlı olursa yandık olmama. <gülüyor> Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Hakan Bey. Görüşmek ben üzere. Teşekkür abi. ederim. Hakan Bey'in hayatı e, müziklerin efendisinden önce ve sonra olmak üzere evet. iki kısma ayrılıyor. Ama e, normalde şehrimizde yaşayan herkesin hayatı senin doğum günden önce... ve sonra değil ki ayrılması Sadece şehrimizde sınırlama lütfen. Yani bir, dünyada mı böyle ya? Evrenç kişi şey bundan. <gülüyor> Kendince bir olay bularak. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Berkcan ben. Berkcan Bey Berk. hoş geldiniz. İlk hoş defa buldum. duyuyoruz sesiniz ben ondan evet, eminim. Neredesiniz <gülüyor> şu anda? Neredeyim? Şimdi arabamı servise götüreceğim de sizde konuşmayı bekliyordum. <gülüyor> Neyse götürseydiniz direkt kış hazırlık abi. Kış böyle. kış hazırlık değil ya kaza yaptım. Aa, bir şey olun, teşekkür Siz ederim. Siz çarptınız, size mi çarptılar? Bize çarp bana çarptı. Ne <gülüyor> yaptınız? Ya bir şey ama küçük tampon Sizin de biraz kusur var mı? Yok herhalde ya, arkadan ben dururken çarptı herhalde yok Oo, yani. Dururken hiç yok ya. Ama herhalde elim konuşuyorsunuz ya o yüzden orada kafamıza evet, soru aslında. işaretleri oluştu yok, Berkçan yok. Bey. Yok yani o kadar hani suçlamamak için aslında. Mütevazılıktan yani. öyle söylüyor abi Berkçan Ya Bey. Berkçan Bey şöyle anlaşılabilir ya ben de alkollüdüm öyle mi? içim geçmiş Biz sızmışım. Arkadan çarpmışlar. Siz arkadan ya, çarpacağını gördün? ondaydı ondan kaynaklı. Siz yani. gördünüz mü aha geliyor adam çarpacak diye öyle bir şeyde aynada? Yok şeydi, işte görmedim baya bir şok oldu bir anda tak diye öyle yokuş yukarıydım. Yani yokuş aşağı bir durumdaydım. Bilkent Kapısı'nın Eskişehir yolunda çıkan tarafındaydım. Evet. Arabanın geçmesini bekliyordum. O sırada arkadan çarptı bir şey, taması oldu. Baya şaşırdım falan. Sinirli <gülüyor> mi indiniz arabadan? Yok Berç abiye sinir yok, yok hiç, gibi. Hiç sinirli yok yani. yapacak bir şey <gülüyor> Hatta yok, yani... çarpan sinirlenmiştir. <gülüyor> Niye duruyorsun? Niye iniyorsun yok, yok. arabadan? Hiç yamadı da çok kibar birini öyle. Ay ne öyle kadar, kadar güzel. güzel. Böyle sizin gibi kibar insanlar. Yani inşallah kaza yapmayın da yaparsanız da böyle kibar insanlar yapsınlar. Böyle ufak tefek. <gülüyor> o da size bir neşe Şehrimize Avrupa'ya bir hava katmışsınız o zaman. Kibar yani. bir şekilde Valla yani. çok teşekkür ederiz Berkcan Bey. Şehrimize durumdan dolayı. Siz de ekledik <gülüyor> listemize. Bundan sonra bekleyeceğiz arabanızı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. şey olsun tekrar. Sağol yani bir de diyoruz ya niye aramıyorlar, niye aramıyorlar? Herkes, bir şey gücü var ama. Orada kaza, kaza yapmış, yapmış, orada şey bir çocuğu olmuş falan filan. hiç Herkesin bir geçerli sebebi var arama olmuş. Abi sağ olun zaten Tuba Hanım'ın. Günaydın evet. efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Seden. Seden Hanım ilk defa aradığınız bir, bir ürkek sesten mi? Falan. Evet çok ürkek evet. geliyor sesiniz. Ürkmeyi Sedan Yaklaşın şöyle. Yaklaşın. Tamam yaklaşır Korkmayın <gülüyor> Olabilir çünkü. Bir defa aramıyorum ama yani hobit için ilk defa düşürebildim. Çok yoğun hatlarımız. Ee... Daha önce konuştuk mu sizinle? Daha önce konuştuk. Ne ha. zaman konuştuk zaman e. maalesef ya. Ee, maalesef mi? Yok yok Yapayım ne zaman yani. konuştuğuna cevap verin siz. Ne zaman konuştuk? Ee, bir gün fabrikadan dönüyorduk. Ee, bir akşam e, görüşmesiyle bizimle ilk, e, telefonla konuştuk. Daha sonra birkaç defa daha telefonda görüşmüştük. Vallahi akşamları falan demek ki <gülüyor> radyo ti olarak yani şunu. Evet, yani. tabii ki radyo ti. Ha, tamam. Ha, Bizim programımızı çaramadınız ama. Sizin programınızı aradım. Vay Hay Allah birine hayır deseydiniz oradan kurtaracağız sizi Sedan Hanım ama ısrarla sizde. Ama dürüstlüğü Dürüstlük abi, kazansın abi. bence dürüstlük. Ama dürüstlüğü <gülüyor> de. Çok teşekkür ederiz efendim görüşmek üzere. Rica ederim efendim. Sağ olun efendim. Bir, bir kişilik efendim. dürüstlük kontenjanımız vardı o Sedan Hanım'ı yerleştirdik. Abi bir Avrupa şehrimizi Avrupalılaştıranlar var. Dürüstlük timsali olanlar var. Hakikaten çok güzel Program ya. yani. Program aldı başını yürüdü vallahi ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Yelda. Yelda Hanım ilk defa konuşuyoruz ama evet, hiç Yelda defa. isimli birisiyle konuştuğumuzu hatırlıyorum. Neredesiniz Yelda Hanım? Ben şu anda Batı Kent'teyim. Hastaneye doğru gidiyoruz. Geçiyorsunuz. Ne oldu? Yok, bebeğimizi görmeye gidiyoruz. <gülüyor> ultrasına, detaylı ultrasına. Aa. Aa, bebeği görme. Ben de dedemizi e... görmeye gidiyoruz anladın <gülüyor> Dede mı? Dedeye sahip <gülüyor> çıkalım diyecektim. Kaç <gülüyor> aylık hamilesiniz Yelda Hanım? Beş buçuk. Beş buçuk, kız mı erkek mi belli oldu mu? Erkek tabii oldu belli oldu. Ne erkek? isim koyuyorsunuz? Oğlu olacak bir tane, toprak koymayı istiyoruz. Toprak. Süper. O değişir, 3-4 ay, ay daha vaktimiz var hafiften. Evet, değişir, evet. değişir. Yok ama e, Yelda Hanım'la eşi çok önceden beri toprağı düşünüyordu. Var. Bence de, nişan yani... <gülüyor> o zaman olursa toprak kız olursa berrak evet. diye düşünüyorlar artık galiba. <gülüyor> Nişanlılıktan evet, düşünüyorlar. Evlendiğimiz gün karar vermiştik zaten. Erkek olursa toprak diyorduk, kız olursa belirsiz hiçbir şey yok derhal. Sizde ilk de erkek oldu. Ne, <gülüyor> ne kadardır <gülüyor> evlisiniz Yelda Hanım? Biz 6 yıldır evliyiz. Peki efendim. O i̇yi iyi. Daha devam gelecek mi toprakların yoksa tek mi düşünüyorsunuz İşte toprağ, toprak 1 toprak 2 falan öyle düşünüyoruz Çok yani. Çok güzel Çünkü bir sistem. Aynı olursa yani. Artık bundan sonra koy verdik gittiye alıştım ben de hiç... <gülüyor> daha hanımefendi. Daha ikamileriniz olmasına rağmen hemen alıştınız değil mi? <gülüyor> Aynen ya tam moda girdim yani. Ben yarın doğru deseniz doğruyum yani. <gülüyor> Aşağı yukarı gün verdi mi yelda hanım doktor? İşte Nisan sonu gibi işte Nisan'ın son haftası, Mayıs'ın ilk haftası. Nisan sonu işte. Mayıs gibi demiş doktor. Tipik bir evet. boğa burcu. Hayır. Evet. Peki efendim evet. tebrik ediyoruz size ee, beş ayda. Da de tebrik etmek istiyorum. Sanki sadece bu Yelda Hanım'a başarısı değil Eşinin de başarısı. Eşine de çok büyük katkları var. de başarısı. Ben de Biz o zaman top, toprağa tebrik edeyim bari. Madem siz iki tarafı tebrik <gülüyor> ediyorsunuz. Ben de, <gülüyor> de toprağa tebrikler tebrik diye bir mektup. Ee, çünkü toprağın azmi olmasa yani hiçbir şey olmazdı Yelda evet Hanım ya. ve eşinin evet. yani yani, yıldızlarıyla burasın. Evet yıldız burada toprakmış yani. Umarız güzel sonuçlar çıkar, bol bol kilolar almıştır uzamıştır diyoruz Toprak Bey. Ya, i̇nşallah inşallah bakalım artık. Aman sağlıklı güzel. olsun da Hoşçakalın efendim Çok Teşekkürler <gülüyor> <Yarışmak> <gülüyor> güzel, hoşça Bak millet hamileymiş ondan arayalım İşi gücü var yani işi gücü işi var, var, yani. var yani. O, o herhalde o netleşmiş oldu yani Kadın çocuğunu mu düşünsün vücudundaki değişimleri mi düşünsün Hormon zaten <gülüyor> Radyoyu bahsediyor. arayıp konusu olmayan aramasın, aramasın. Zaten biz hep ama. öyle diyoruz konusu olmayan işi olan aramasın gibi bir şey anlaşılıyor Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşürüz Huri Şah var. Huri Şah, Hanım, Huri bu Şah ne demek Huri Şah Hanım? Meleklerinden güzel demek. En güzeli. Huri orada melek diyorsun. Şah da orada diyorsun. En zirve yapar diyorsunuz. Oradan Huri Aynen Şah. Öyle. Doğru sonuç Huri Şah Hanım. Bravo. Huri Şah diye ben bu arada bir şeye baktım. Hmm, listemizde hurişat diye bir isim yok. yok daha önce, önce arayanlar galiba. İlk defa aramış hurişan. şöyle e, yıllar önce filan aramıştım iki kez. O e, oldu zaten bir daha aramam diye kapattın <gülüyor> sarp. Ya şöyle oldu ilk konuşmamız kısmen başarılıydı fena değildi ama ikinci konuşmamızda e, beni çok uğraştınız ben bayağı bir kırıldım böyle. Aa, Aa olsun, ne Benden ötürme bizden ötürme. Azür dileriz. E, Fahir senden ötürü. Ne yapmış Fahir? Yine ben evet çünkü ben nasıl biliyor insan kendini? Ne yani, şimdi onları anlatmak istemiyoruz Tekrar tekrar yaşamak istemiyorum evet ya. Allah'ta Allah evet. bizim hakikaten yani ben kendi adıma bin defa özür dilerim yani. Ama bir şeyler vardı galiba Hürşey Hanım. Sizden de kaynaklanan, sizden de yani. ötürü ya galiba. bu kadar ma malzemeyi verdim tabii ki. Ama hani bu kadar madar olacağım Estağfurullah, lan, olur mu ömür? Özür dilemi ortadan kalktım peki. O dönem verdiğiniz malzeme. Bu malayı kapatabilir miyiz lütfen? Kapatırsın. galiba. Demek biraz <gülüyor> evet. daha sohbet etsek gene aynı gene malzemeyi çiçek. vereceksiniz. Evet. Ama mi? malzemeyi kötü kullananda kapat. Biz yani bir kabaktan tatlı da yaparsın çok affedersin. Evet. Değil Değil ne mi? yapabilirsin? Diğer, ben tatlı yapmayı, sapan da yapabiliriz sapan da İçini de oyabiliriz mesela. <gülüyor> Sen bırak kabar TB. TB. TB. TB. Özür dileyuruşanım. Uruşanım TB diyorum özür diliyorum. nasıl bende bir fobi oluştu? Nasıl fobi oluştu? Bütün radyo programlarını arayabiliyorum, bir tek siz arayamıyorum yani. Al işte. Allah benim. Nasıl en koruduğunuz bela Belakuduğunuz evet. mu hiç Uruşanım? Abd bela zaten. bela okudunuz mu? Hayır bela okumadım. Çünkü yani, döner dolaşır ama. size gelir. İyi ki okumamışsınız. <gülüyor> Onu da biliyor Hurşan Hanım, bilinçli. <gülüyor> Bu yüzden. Siz az, az bilinçli değilsiniz Hurşan Hanım. Valla bravo. <gülüyor> Neyse artık bunun üzerine bana bir bilet verirsin herhalde. Ha, Yok bunun ha. üzerine bilet <gülüyor> vermiyoruz <gülüyor> maalesef. Hurşan <gülüyor> Hanım, Meleklerin en güzeli değil. Evet, beni çünkü çok zan altında bıraktı. Ben şimdi psikolojik bir baskı altındayım. Kayıtları inceleyeceğiz ve bulacağız o, e, konuşmayı. Arada bir sizin mekanımıza geliyorum filan ters ters bakıyorum böyle. Hmm. Böyle işte kinleniyorum kendi kendime. Hiç yani. kinleniyorum ama az önce hiç, hiç ilerliyorum, ilerliyorum dedim ki kin. kin. De Çok... Belki intikam planının bir aşaması bu. Yani ara, arada artık bir şey kalmadı diye bize bir şey verip Ondan sonra evet, biz de en yapacağız. savunmasız anımızda. sonra büyük darbeyi vuracağım. Peki çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın. Hoşça hoşça. hoşça i̇şte teşekkür ederiz. Büyük ya. darbeyi vuracağınız için teş şimdiden teşekkür ederiz Huriş Hanım. Nurilerin en güzeli. Peki Nurilerin en güzeline ne isim verilebilir? Nurişah. Nurişah. Doğru. <gülüyor> Son bir telefon alalım reklamdan önce. Alalım, Günaydın evet. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burcu benim ismim. Burcu Hanım hoş geldiniz. Sizle konuştuk daha oh. önce. Benimle daha önce hiç konuşmadınız ama ben sizinle tanışma fırsatı bulmuştum daha önce. Nerede ee, tanıştık? Estağfurullah. Şöyle Oktay'la tanışamamıştık askerdeydi o zaman ama ben Ankara'da çıkan bir yerel belge için röportaj yapmaya gelmiştim. Ege'yle ve ile seninle konuşmuştuk. Evet. Yani tek tanışmışlığımız odır arıyorum. Zaten öyle. bütün eğlenceli anılar ben askerdeyken olmuş Burcu Hanım. Yani <gülüyor> siz de bu sabah bunu ispatlamış oldunuz şu anımızla. Vallahi hayatımızı o beş aya sığdırdık Oktay. Hakikaten yani. Ne yani. Nevi dolu yaşadığımız e e e e Eğlence olsa Oktay askerdeyken. Bir Oktay şey sorabilir miyim? Hocam. O derginin adı çok özür dilerim. Şimdi yoktur piyasada herhalde. Var mı bu yok? Bu temelen yok yok. Yani Keçi diye bir dergi miydi? Evet aynen öyle. Valla nasıl hatırladım. <gülüyor> Süpersiniz çok teşekkür ederim. Siz ne yapıyorsunuz şimdi Burcu Hanım? Başka dergi var <gülüyor> mı? Evet. <gülüyor> Dergok ondan sonra dergizlik kariyerimi sonlandırdım. Şimdi bilişim üzerine çalışıyorum. Proje yöneticiliği yapıyorum. Biz, daha farklı bir işleyim ama bu da keyifli. Bize uygun bir projeniz olursa hiç çekinmeden gelebilirsiniz. <gülüyor> ben, <Bu arada. gülüyor> ben de askerliğimi yaptım Burcu Hanım ben de buradayım. Gerekirse oktayı bir daha askere göndeririz. Tamam ben tüm kariyer translamalarımı sizin için değiştireceğim ve <gülüyor> bir dergiye daha gireceğim Oktay Bey. Çok <gülüyor> teşekkür yok. ederim. Sağ olun Zülmen. Rica efendim. ederim. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Ben birer tekrar... bir yüce daha bulunmak istiyorum. Ben e. e, asıl e, hani böyle şeyleri çalıştık değilim. Kocamı zoruyla aradım. Bilet almak istiyorum. Yok kız kendisi, ara kız diye, diye mi oradan bu omzunuzu dürtüklüyor yanınızda? Yok o beni e, günlerdir lütfen bilet kazan, lütfen bilet kazan diyip tüm aktivitelerinizin içerisine sokuyor beni. Eğer bunu almazsak niye kendisi aramıyor? Eğiliriz yıkılma aşaması mı gelecek? Yani bazı Yıkılma şeyleri de oturtmak lazım. Yıkılma aşamasına gelmez kocam yıkılır. <gülüyor> Hayır niye Ko kocanız niye aramıyor acaba? Bilet kazanmak... Çekiniyor. Erkeğin görevi midir, Kadının görevi müdür? Yoksa eşler arasında anlaşılır mı? kadının görevi. Abi, aileye göre değişir. Şey Anadolu kadını işte. Neydi Burcu eşinizin ismi? Murat. Buradan kendisi bizi dinliyor şu an. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Kendisi, Murat Bey kendisi... Bak kendisi aradığını Allah'ım yani şimdi Murat Bey de hakikaten hanımefendiyi büyük bir baskı altına soktu. Bizi de çünkü ailenin şu anda kurtuluşu bizim ellerimizde. Akşam... Evet 25 yıllık benim doğum günüm mesela size bir sürü sebep şey bulabilirim. Benim yani doğum <gülüyor> günümden hemen sonra... Aslında. Buradan hesaplaması Abi kolay. Benim korktuğum şey akşam Murat Bey eşine şey diyecek, Biraz sevinme o senin sende. Gıcık gıcık konuştum falan diyecek. Allah yani. Murat Bey'in öyle diyecek durumu yok. Burcu Hanım her şey doğum günü yani yaklaşık <gülüyor> bir hafta sonraki doğum gününü bile söz konusu yani yaptı yayında yani. Daha ne yapsın? Daha ne yapsın kızcağız daha, daha yapayım, ne Daha ne yapayım değil mi? Hep evet. tanışıyoruz da mesela hani. yani. mesela. Yani hala şey yapıyor yani. Vallahi Murat Bey de eğer davetiye çıkmazsa Kurada tamamen Murat, Murat Bey'in Bey hatası. hatası. Kesinlikle aynı fikirdeyim şansızın. Bu o <gülüyor> size. Çok teşekkür, teşekkür ederiz efendim. Görüşmek Bu arada Twitter'dan bize ulaşan e, Mali. E, ben çok utanıyorum, arayamıyorum sizi. Buradan katılsam olmaz. Olmaz. Sonuçta olmaz. eski radyocuyum ben dedim. eski radyocular Twitter'dan <gülüyor> arayabilirler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo 3'desiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler Radyo 3'ün 96. özel gösterimi Obit. Beklenmedik yolculuk için davetiyeler veriyoruz ve bu sabah bizi bugüne kadar hiç aramamış dinleyicilerimizin seslerine kulak veriyoruz. Neden aramadıklarını soruyoruz onları tanımaya çalışıyoruz. Şu dakikaya kadar pek çok kişi cesaret etti. Peki siz niye cesaret etmiyorsunuz diye soruyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Dicle ben. Dicle Hanım hoş geldiniz. Dicle Hanım önce. sesinizde daha önce bizi aramışsınız gibi bir şey var. Aynen Oktay bak ağzını seveyim. Ben seviyorum. sizi hiç aramadım. Aramadınız mı? Başka birilerini Kesinlikle aradınız evet. mı? Ee, evet akşam kuşağında işte, eve dönerken... E, birkaç defa birkaç defa. Evet Beşen aradınız peki. Hmm. Ama, ama <gülüyor> benim arayışım aslında şey değil. Ben Berkcan Bey'in kazasını gördüm onu... E, Söylemek için. Aradım, esas. Evet ona denk geldim. Radyoda dinlerken şok buldum. Ee, ben o kazayı gördüm. Aa, ee, bilken evet. şey orada. Gerçekten hatasız mıydı Berkcan Bey peki? Evet, Bize evet. Öyle dedi. Ee, Eğer yanılmıyorsa e, beyaz bir Audi'si var Berkcan Bey'in. Arkasında ticari bir Yalnız araç Bey, vardı. Yalnız e, marka, marka vermeden. efendim. Beyaz bir arabası vardı. Arkasında da ticari bir araç vardı. Ben de tam o köprüden dönüyordum. Evet. Erkcan Bey arabasına baktı, şoförle konuştu. Gayet sakindi. Ben de tam geçerken onları gördüm. Hatta ne kadar sakin, arabasına çarpılmış diye düşünmüştüm. Şey dediniz mi, şehrimize Avrupalılığı evet. getirdi bu adam herhalde diye. Vallahi ben inanamadım. Sonra tabii Eskişehir yoluna döndüğüm için devam ettim ama benim aklımda yer ettiği için sonra sabah da Berkcan Bey bu olayı anlatınca herhalde dedim bu ıı, kişi o olmadı. Bu, bu o Tekrar. adam. Zaten tar tarif ettiği yer sizin gördüğünüz yerse Tamam işte çok net bir tarif vermiş Yani çok arabası da bahsettiğim Beyaz bir araba ise ve ticari ve araçta çarpış Evet yani bu daha, kadar bu olur Bu da tesadüf olamaz yani işte bak hep diyoruz ya hiç aramamış dinleyicilerimiz arasın diye Yani evet. 35 bin yılda bir gerçekleşecek bir olay Canlı yayında gerçekleşiyor <gülüyor> ee, Yoksa hani Daha önce aramış olanlar arasındasaydık Bunu mesela Bile Ulaşamayacaktık bunu bu bilgiye doğru Dijital'ım siz ne iş yapıyorsunuz? Eee ben e, serbest çalışıyorum. Arabalan Projelerle... geziyor anladığım Olmaz. kadarıyla. Hayır hayır Dizlihanım. kesinlikle hayır. <gülüyor> e, sabit bir işim var ama proje bazlı çalışıyorum. Proje AB projelerinde çalışıyorum. AB Peki efendim kolay gelsin diyorsun. diyoruz. Peki Teşekkür e, film ederim. için davetiye kazandınız mı Dicle Hanım? Siz akşamki programı aradınız falan. Hayır hayır şey. ama yani eğer verirseniz ne ala ama ben Esas Berkcan Bey'in kazansızı e, gördüm. Geçmiş kazansız, olsun delemek de için aradınız. <gülüyor> evet ama yani Gecikmiş aradan. Gecikmiş de olsa. Aynı, şahitlik aynen. yapmak için. Vallahi bravo. Vallahi mahkemede bir şey gerekirse ben şahitlik yapayım o zaman. Belki. Karakolda doğru söyler. Can, mahkemede şaşar dijle olarak ekledi özür dilemize. Çok teşekkürler efendim. Tamam, Görüşmek kolay üzere. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Bay bay. Canlı yayında bir ilk gerçekleşti ya. ya vallahi. Gerçekten uzun zamandır gerçekleşmeyen bir şeydir. Canlı yayında ilkler. Eski radyoculardan haber var mı Twitter üzerinden nokta? Var. E, eski radyoculardan çok var. Bekletmeyeyim dinleyicimiz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Zehra. Zehra Hanım hoş geldiniz. Kaç yaşındasınız Zehra Hanım? 23. 23 yaşındasınız. Neredesiniz evet. şu anda? Şu anda toplu taşıma aracındayım. Toplu taşıma Hayat aracıyım. olarak neredesiniz? Hayatta neredesiniz? Yani. E, bakanlıklardayım. Hayatta bakanlıklardayım, Sayın Bakanlık. ha, Hayatta mı neredeyim? Hayatta şu anda işimin ilk günündeyim, çok heyecanlıyım. Ne iş evet. yapıyorsunuz? Yani <gülüyor> memurum. Memursunuz, bakanlıkta mı çalışacaksınız? Evet. Ee, yok hayır yani Kültür Bakanlığı'nda operada çalışıyorum. KPSS ile mi girdiniz oraya Zehra Hanım? Evet. KPSS, KPSS puanınız KPSS kaçtı ediyorum. KPSS puanınız eğer ee, özel değilse? 97. Hayvan şahalı. Hayvan Çok ha demek istiyorum yayında. Maşallah Zehra Hanım. Yani tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz operada? Memurum düz memur yani herhangi bir Düz memur yok. olur mu canım 97 almış adam 97. Bence oraya büstünüzü diksinler daha pirima, iyi Prima olarak ben size Bu cumartesi sahneye çıkart. Bizim için oradan. primasınız Zevra <gülüyor> Hanım Tebrik ediyoruz ve canlı yayında bir Teşekkür ilk daha gerçekleşiyor ederim. Sevgili İnce, işteki ilk gününde Zehra Hanım'ı yakaladık. Çok teşekkürler, başarılar evet. diliyoruz. Başarılar. Teşekkür ederim, sağ olun. Yıldız olun oranın. En birinci sesiniz Zehra Hanım, kimse tutamaz evet, sizi. Evet, en birinci benim. Önünüz açık. <gülüyor> Bey efendim çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Zehra Hanım'ı operanın başında görmek istiyorum. ben. Bek Bu arada bir gün de KPSS puanlarına göre bir yarışma yapalım mı? Evet hakikaten yani Yapalım. Sonuçta işlemiz... sonuçta bilgisayar yani belli edecek sonuç. KPSS'den <gülüyor> sonra bilgisayarla yapacağız daveti dağıtmamızı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çağrım Koçer. Çağrım Bey neredesiniz şu anda? Şu an Kızılay'dayım okula doğru gidiyorum. Nereden gizli dehlizlerden mi gidiyorsunuz okula doğru? Sesiniz bir kötü geliyor bize. Şey, Sakarya adresinde. Ha oradan dolayı kötü geliyordur. Ne Bey, okul? Hangi okul? Hangi servis? Şey, Ben çocuğu üniversitesinde mimarlık okuyorum. Mimarlık okuyorsunuz. Peki daha birinci yılınız herhalde değil mi? Evet birinci yıl. Peki efendim Çağrı Bey daha önce hiç aramadınız bizi bütün öğrenciliğiniz boyunca. Şimdi üniversiteye geçince mi cesaret buldunuz? Aslında genelde otobüste oluyordu ama bugün işim erken bittiği için... Dedim. İşin erken bitti derken? Ya biraz otobüs erken binmiştim. <gülüyor> Ondan <gülüyor> işim de erken bitti. Bak gördün mü Oktay? Erken binince erken iniyor. Okta'da mesela erken inince erken acıkıyor. Böyle evet. şeyler olabiliyor Öyle hayatta şey çağrı. Çağrı Bey çok teşekkür ediyoruz. Abi, Görüşmek teşekkür üzere. Ederim. Olur rica İyi ederiz. Ne demek? Hadi en güzel mimar çağrı mimar. Yalnız Çağrı Bey'in sesinde gerçekten şey vardı. Bir şey vardı evet. O heyecan vardı. Benle yani. niye az konuştunuz derseniz hem sesindeki heyecan hem de e, hattındaki pürüz yüzünden. Yoksa daha uzun uzun konuşurduk. Yani bize Neyi kalsa var, ben gibi. sabaha kadar sohbet ederim Çağrı ile. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Evet, Tunç. Tunç Bey niye daha önce bizi hiç arayıp şu sesinizle programımıza bir ağırlık katmadınız? Doğruyu söylemek gerekirse bence hiç, e, ben podcast'ten takip ediyorum programı. Evet. Bugün. Canlı canlı. Uyandım arayayım dedim. İyi e, dediniz. Uyandıktan. Sonra ha, bize... Podcast dinlerken mi aradınız bizi yoksa canlı radyoyu <gülüyor> mu dinliyorsunuz? Yok yok. E, sabah uyandım. Yaklaşık işte bir kısmet önce falan uyandım. Hı. Uyandıktan sonra hemen arayayım dedim. Çok hani iyi. Böyle yandım. de bir Yani biz size e, arayın demeden önce zaten uyandığınızda lan ben bu herifi bir arasam ya diye düşünüyordunuz. Yani evet. Landi Landiye konuşmaz Tunç Bey. E ya yani, Tunç Bey kendisiyle Landiye konuşur mu hiç? Bizle Landiyle konuşuyor bir tek. Yok yok Azab Efendi Tunç Bey maşallah. Peki Tunç Bey siz ne iş yapıyorsunuz? Ben öğrenciyim. Öğrenci nerede? Ee, lisede. Lisede. Ee yok mu bugün okul? Yoksa lan bugün ee, gitmeyeyim bir adamın. Ulan bu değil ismiyim dedim. Lanlı canım. Ya, bir kere daha söyleyeyim. yalnız lisede sesi böyleyse ben bu adamı of. üniversiteyi bitirdiğinde görmek istiyorum. Kaya Aziz fakültesinden mezun olmuşum Yemin ediyorum an. ya. Titreteceksiniz Tunç Bey sizin hiç merak ses, etmeyin. Sizin ses arkadaşlarınızın arasında da e, konu oluyor mu Tunç Bey? Yani mesela sınıfta öğretmeye bir soru sorarken daha mı etkili oluyor sizin sormanız yani herhalde daha etkili oluyorduk şu ana kadar hiçbir yararını göremedim şu ana kadar <gülüyor> nerede oturuyorsunuz mesela sınıfta ee, orta sıralarda yani en arka gibi bir hava bravo, var ben, ben, bak ne diyor ne en önde ne en arkada ortada otururum diye. bravo Tunç Bey şu andan itibaren on numarasınız çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere diyor siz. İyi günler görüşürüz. İyi günler dileriz Arkası efendim. Sağlılar Neler oluyor? Kenan Bey demiş ki ben daha önce hiç aramadım. Çekingen biriyim ama davetiyi yine de istiyorum demiş. Eski Twitter. radyocu mu peki? Değil. O zaman oh. ne işi var Twitter'da? Sadece çekingenim demiş. Bir de biraz yalancı olduğu çıkarabiliriz bu tweetinden <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Özlem. Özlem Hanım hoş geldiniz. Otoriter Özlem diye geçer. Evet Özlem Hanım. <gülüyor> Fırçalayın bizi ne diyorsanız yapacağız. Biz. <gülüyor> ya, ne oldu bir anda gevşediniz o otoriter Özlem gitti. Doğru söylüyorsunuz ya herhalde heyecanlıydım başta. Heyecanlıydım. İlk, defa mı? İlk defa mı Özlem Hanım? İlk defa diyorum. Şimdi bunlar böyle yavan yavan konuşur ben en baştan bir ciddi konuşayım da ürksünler mi dediniz? İçgüdüsel olarak da demiş de olabilirsiniz. Valla bilmiyorum ki ya. Bir acayip oldu. Tuttunuz mu peki hiç bugüne kadar kendinizi tam aramak üzereyken aman boşver falan diye? Tuttum. Çok çok tuttum ya. Çünkü hep otobüste oluyorum. Evet. Bugün değilim. Ee, ilginç şekilde bugün de denk geldi. Siz bugün de sizde indiniz. mi erken binip erken indiniz? Erken bindim, erken indim. Ben de erken yersem erken acıkıyorum. Ne, ne, ne kadar? Ne yani. kadar? Aklın empati yolu Vallahi bravo. Peki, Abi, <gülüyor> doğum tarihiniz nedir? <gülüyor> Doğum tarihim 13.04.1983. Yani, Allah Allah, Fahri doğum günden önce. önce. Yani ne kadar çok ortak yapmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki, hemen alalım. Eee alalım? Ne olmuş? Şey cevap falan. <gülüyor> ne ne Özlem Hanım, hanginizin bir daha alalım? Hangi konuda siz <gülüyor> aramak istemiştiniz? Hani aradım, çok tuttum dediniz ya en son mesela. Hangi konuda aramak son, isteyip de aramak. Ya bilmiyorum çevirdiğiniz geyikler üzerine aramak istiyorum ama. Biz e, hiç ağaç Yani, yani. <gülüyor> sohbet ediyoruz o zaman yapmayın. Yok yok hani şey yapıyorsunuz ya atıyorum işte. E, bu konuda bilgisi olan varsa arasın falan. Hep ben arayacağım zaman birisi arıyor. Sizin hep o konularda bilginiz oluyor ne güzelmiş. Evet ya. Ne iş yapıyordunuz onu konuştuk mu? <gülüyor> ben aslında bir bilişim şirketinde çalışıyorum şu an ama. de Yani gereksiz bilgileri de ilk soru yaptım. Bilişim şirketinde ne yapıyorsunuz? Ee, şu an satıştayım. Otorite figürü olarak çalışıyorum. <gülüyor> bir gevşeme olduğu zaman o yüzden posta fırçasını koyuyorum. çekiyor. Herkes kendine bir çeki düzen veriyor. veriyor. Tabii tabii posta koyuyorum ben. Öyle Çünkü bilgisayarları bir restart edin falan diyebilirim. Ama nasıl posta koyuyorsunuz? Ne Elektronik ne posta koyuyoruz. Hoppa! Özlem özür Öz dileriz. Bin yıl sonra tekrar <gülüyor> aramanızı bekliyoruz. İlk bağlandığımızda bu şey söylendi. Özür diliyoruz ve TB ediyoruz. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <bu gülüyor> ben Çok teşekkür ben Kolay gelsin. Telefonu daha alalım diyeceğim ama yüzüm yok yani. Ya al hadi al. al, al ben böyle hiç kapatmayalım konuşmayacağım. ya. Ben hiç konuşmayacağım. Konuş <gülüyor> da iyi olur mu ya? Konuş canım. senin esas günahından arınması gereken sensin. Günaydın efendim. Günaydın ben Merve. Merve Hanım hoş geldiniz. Kendinden emin tavırlarınızla hepimizin gözünü doldurdum. <gülüyor> teşekkür ederim. <gülüyor> bu benim için bir şey değil ki mi diyorsunuz? <gülüyor> ne iş yapıyorsunuz Merve Han? Nereden ee, bu Özgüven? Vallahi şu an <gülüyor> Özgüven'im kayboldu diyebilirim. <gülüyor> Nereye ee, gitti? <gülüyor> Özgüveni emer lan ya ne kadar ayıp ya. Hem diyorsunuz ilk defa Arin hem de Özgüven bilmem ne. Yok, Safla evet. Çok haklısınız evet. Oktay Bey. Çok teşekkür ederim. Deminki günahımı çıkar şey yaptım ben herhalde. Affettirin. Ee, Buyurun dinliyoruz sizi. Ben e, Nerede? Ankara'ya geldim. Hoş Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde. Tıp Fakültesi. Tıp Fakültesi. Tıp Fakültesi. Tıp Fakültesi. Evet bu güzel tıp bu fakültesi marşi... marşını biliyorsunuz herhalde değil i̇lk mi? İlk günden öğretiyorlar herhalde size. Ee, Hangi tıp? Ankara tıp. Ankara tıp. tıp. Evet. evet onun için onun bir marşımız marşı yok, yok ya. Onun için sadece <gülüyor> <gülüyor> Ankara tıp. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Kaçı yıl sınıf galiba? Efendim? İlk sınıf. sınıf? Daha... Ee, Hazırlığım ben daha bu sene geldim. FKB marşı mi ya. okuyorsunuz? FKB mi? Eskiden öyle geçerdi böyle <gülüyor> FKB okuyoruz derlerdi. Siz hala FKB mi okuyorsunuz? Ee, yok. FKB derken desenize Merve Hanım. Anlayamıyorum ki sizi. <gülüyor> ben de baba, <bağlı. gülüyor> FKB ne? Fizik, kimya, FKB. biyoloji. Onlar eskiden Farklı. FKB okunurdu tıp fakültelerinin ilk şeyinde. Yok galiba şey. Girizgah'ta. Siz İngilizce mi hazırlık okuyorsunuz? Yok İngilizce hazırlık okuyorum ben. Aa veriver o onun ya. söyleyeceksin. Yani. yani FKB ya. Peki nereden geldiniz Merve Hanım Ankara'ya? Ben Karabük'ten geldim. Karabük'ten. Evet size neredeyse ilk defa canlı dinleyebilirim diyebilirim. Siz Karabük'te daha önce bizi dinliyor muydunuz? Ben yani podcast'dan falan dinliyordum ama canlı dinleyemiyordum nasıl, tabii ki. Nasıl Nasıl nasıl buldunuz bizi peki? Karabük'te. Ee, şöyle söyledik, sizin TRT'de programınız vardı. Hmm, evet. TRT'de radyoda. Ha. Evet. evet e, Bunlar para... bakalım başka bir şey yapıyor mu dediniz? Aynen öyle. Arkadaşım bayağı hayranınız sizin. Onlar falan söyledi. Öyle dinledim ve dinlemeye devam ediyorum. Öyle ve canlı yani. dinlemek için, sırf canlı dinlemek için Ankara'da okumaya geldiniz. Aynen ne öyle, kadar güzel. Aynen öyle. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz size de. Ben teşekkür ederim. Sağ olun Merve Hanım. Merve Hanım çok diyorum. teşekkür ederiz. Bu son olmasın. Bu ilk oldu son olmasın. İnşallah bayağı heyecanlıyım ama güzel bu duyguyum. Yok yok hiç heyecanlı gelmedi sesiniz. Hatta. Gerçekten mi çıktınız? Aynen öyle. Yalnız tıp böyle bitmez. <gülüyor> Vallahi bitmez. <gülüyor> der hal derse der hal derse Merve Hanım. gidiyorum ona. Haydi bakalım. Görüşmek i̇yi üzere. Günü. Anladığım kadarıyla bizi aramayan dinleyicilerimiz işte Merve Hanım gibi öğrenci veya toplu taşıma araçlarından ya da yani kaza geçirdik. Ders dinliyor demek ki bir taraftan da. Bak o Vallahi. yarın öbür gün bu diyecek ki diyelim ki anatomi dersinde ben oralardayken radyo programı dinledim. Ne yapacağız şimdi? Canberk Bey mesela tweet atmış bizi aradım aradım meşgul öğrenci adımız gitti bütün TL'ler demiş. Mesaj da bıraktım. Ona ben. o zaman biraz kontör gönder okuyla bizim bütçeden. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Merhaba Gözde ben. Gözde hoş geldiniz. Hiç bulduk. Hoş bulduk. Siz de Gözde Hanım. Efendim? Siz de konuşmadık galiba. Evet. Hiç fırsat olmadı. Gözde Hanım. Hep böyle arayın demenizi bekliyordum. Ne iş yapıyorsunuz siz Gözde Hanım? Bankadayım ben. Bankadayım Telefonla derken. mı yapıyorsunuz genelde işinizi? Ee, hayır. Hayır. <gülüyor> Çok böyle telefona çok böyle hakim, hakim mi? değil mi? Hakim bir ses tonu. Adeta bir yani. uzvunuz Sesini gibi telefon. Ne sesiniz iyi kendinizin de iyi olduğunu söylüyorlar. <gülüyor> ne iş yapıyorsunuz bankadan? E, veri girişi yapıyorum. Veri bir. mi? Veri girişi. E, ver. Fete, veri ver. Veri Havale. Havale. Efete. O tarz bir şey. O tarz. Işte. Sıkıcı bir mı? Para gönderiyoruz yani. Biraz da bize gönderin diyeceğiz ama yani ha, bu kendi bize göndersek biraz da. Sıkıcı mı yaptığınız iş? Yani. Biraz sıkılıyorsunuz evet, bazen. Evet. Peki şey oluyor mu hiç? Vay ben ne para gönderdim. Bunu tabii kesin şey yani göndermiş kalemde 10 milyon oluyor. 40 milyon oluyor. 10 tabii. milyon mu? <gülüyor> 40 milyon mu? Evet. <gülüyor> 10, <gülüyor> 10 milyonu <gülüyor> ilk duyduğum sonra için şaşırın. E, 45 milyon bile az geliyor. 45 yani. milyon. Bir kişi bir kişiye mi gönderiyor bunu? <gülüyor> evet. Tabi genelde şeyler kurum. Ya kurum, Kurumsal, kurum da yani. Bireysel da. böyle gönderilen güzel paralar var mı? Yani çok yok. Ne yok. kadar mesela? 3-5 nedir? Biz de ara ara birbirimize para gönderiyoruz da. <gülüyor> Durumumuz iyi mi diye. Ya yani mesela böyle 15-20... Bence... Bizim, bizim gibileri görünce ay yazılarak Yazık falan var. diyordur. Evet ya artık ezikliyorum sizin gibilerim. <gülüyor> öyle çok büyük paralar transferi olduğu zaman bize bir söylesenize. Bakın bu adamın tamam, durumu siz iyi. Siz hemen gönderin bana mail atın hesap numaranızı. Bu, yok öyle e, hesap numaranız da şey değil. Bu adamın elinde daha yeni para geçti bence etrafında dolanın diye bize bir mesaj gönderseniz Biz bir espri bir şaka bir şey abi sen de falan tamam, diye gideriz. Tamam şifreli bir şeyler yapalım. Bankacılık yemini diye bir şey var mı? Bunu Bu bilgileri... Hani paylaşmayacağım valla bir kimseye söylemeyeceğim. Tabii yani dışarı... E, Etik olarak bunu böyle bir yemin ettiriyorlar mı sizi böyle ha, yok, şeyde? Yok tabii ki yok öyle bir şey. Elini arkadaşının beline koy. <gülüyor> Öbür elini bilgisayara koy. Valla billahi kimseye söylemişim. Nasıl bir banka fire bu ya? Baya disiplinli <gülüyor> bir banka. <gülüyor> ben <de> hiç duymadım. <gülüyor> <gülüyor> Bak Oktay hemen ne? verdi bankanın ismini Ege. <gülüyor> evet. Çok teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Benim de istiyorum. Çok eşim çok istiyor. Eşim diyorsunuz. Evet. Başka bir şey demiyorsunuz Evet, yani eşim deysiniz. diyorum Başka bir şey demiyorsunuz. Peki çok teşekkürler <gülüyor> tamam. efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ne yapacağız şimdi hani bizde şey oldu ya. Ne oldu? Yani düzenli olarak yayına katılanlar mesela şeyi biliyorlar. Yayına katıldık, sohbetimizi ettik ama her zaman davete kazanacağız diye bir şey yok. Ama ilk katılanlar zannediyorlar ki hemen katılır katılmaz bilet alıyorlar. Hayır efendim o şekilde olmuyor. Onu nasıl açıklayacağız, nasıl şey yapacağız? Reklamlardan sonra açıklayalım istersen. Herkes onu bir daha düşünsün. Yani dinleyicilerimize de bir fırsat verelim. Aradım demek, kazandım demek değildir her zaman bu. Yani ilk defa yaptığımızda. hayatın zaman. kuralı ya. Modern Sabahlar Modern Sabahlar o ganze Welt Angel Goldbloom sevmediğim bir adam varsa o da Jeff Goldblum onu da şarkı yaptılar. <Gülüyor> Sevgi dediğin kusura bakmayın. bakmayın bazen böyle yayınımızın bakmayın. stresinden patlıyorum yani çok özür diliyorum. Nefret yayın nefret şeyi yapıyorsun <Gülüyor> ya. Himmetcinin ya. onları hayır. vallahi ekiyorsun. Semra Hanım ya, aradım mi? aradım kapattım çok heyecan yaptım demiş. <gülüyor> Yapmayın Semra, Semra Hanım. Hanım yapmayın. Heyecan Semra yapmayın. Hanım, yapmasaydınız keşke bugün arayacaktınız. Fırsat bugündü. Evet sevgili dinleyiciler bir açıklama yaptık. Dedik ki her arayan davetiye kazanacak diye bir şey yok. İlk arayan dinleyicilerimiz için bir şok olabilir bu. Evet. Nasıl yani aradık o kadar konuştuk. Evet, Konuşurken yani. de çok iyi konuşuyorlardı yani hiç kötü konuşmadılar sanki. Verecek gibi konuştular. İyi kalpli insanlarmış gibi konuştular diye düşünebilirler. Ee, kusura bakmasınlar. Ee, Kimse kusura bakmasın. Yani e, bazı şeyler var yayıncılıkla ilgili. Araya araya öğreneceksiniz. Bir noktadan sonra pişeceksiniz. Ve şey noktasına da geleceğinizden eminim. Ben çarşamba günü zaten şehir dışındayım. Daveti için değil sohbet için aramıştım deme evet. noktasına geleceksiniz. Gerçekten. Yavaş yavaş oluyor. Kaç çifte vereceğiz bugün? İki çift. İki çift. vereceğiz. mi? İki. Hadi ya. Ne oldu Oktay? Bir ilendin. Bir tane oradan Hayır, bir ben tane. ben ay ayarları şey 5'e göre yapmıştım da. <gülüyor> ya. Makine ayarları. O zaman gene manuel takılacağız. <gülüyor> o zaman. Manual. Manuel. Olsun be Ankara'da o da. manuel rezaletim. O, evet. da, o, da, o da güzel Fahir. Manuel Oktay Demirci. <gülüyor> manuel takılmak da güzel. Ne yapalım? İyi hey, hadi o zaman bir tane olsun. şey yapalım. Ben hemen ee, bir tanesi Hakan Bey çok hayatındaki önemli noktalardan biri dedi. Kızının ismini de ee, koydu. Evet yoksa bir bidon benzin ve kızıyla gelecek sinemanın önüne. O, o da hiç hoş olmayacak hakikaten. Çünkü kokteyl var filmden önce. Aha. Kokteylde sırf bu konucu. Adam kızını getirdi yani benzin, kok, genzim yandı. <gülüyor> Herkesin genzini yanmaması için birilerinin benzinin solması lazım. Evet hopa. Ne evet. kadar güzel kapatmaya çalışıyorsun ama yani bu laf beni çok etkiledi. <gülüyor> Şimdi bu lafı yerinde <gülüyor> kullanmak için çalışacağım önümüzdeki günlerde. Vallahi ben de. Daha Hakan ne? Yıldırım o zaman tebrik ediyoruz Hakan Yıldırım'ı ve... E, bir, bir, bir diğer, diğer dinleyicimize mi geçeceğiz? Tebrik edeceğimiz birisi daha olsun nokta. Onu de, da Manuel Oktay Demirci. Bir de hanımefendiye verelim. Bir hanımefendi dinleyicimiz Burcu Hanım'a verelim. Burcu ee, Hanım'ı nasıl hatırlıyoruz? Kocasının zoruyla telefon eden Burcu Hanım yakalandı, yakalandı ve davetiyeyi de kaptı. Ee, kendisinin... Yaklaşık 10 gün sonra Doğu gün, <gülüyor> Onu da kullanmıştı hatırlıyorsanız. <gülüyor> Yayında ve işe yaradı. İşin garip tarafı da işe yaradı. İşe yarar. Burcu Hanım'ı da Hakan Bey'i de tebrik ediyoruz. Neyse, evet. inşallah biz de bir işe yaramışızdır. İki dinleyicimiz davite kazandı ama biz... Bir sürü dinleyici kazandık. Birçok dinleyici kazandık. Onlar da özgüvenlerini kazanmış oldular. Önümüzdeki günlerde daha sık silistirmişler. Win Win mi diyorsun <gülüyor> Ege? Win Win yani. Win Win oldu. Win gelsin? Win Win mahallesi diyoruz. Win Ve son herkes artık kustuğuna göre başka bir şey <gülüyor> herhalde kan sizin de böyle e, bir marka yok hiçbir hiç bana bakmayın markaya şey yaptınız sizin de öyle. dinleyicilerimize sesleniyorum burada sizin de yeter artık dediğinizi düşündüğümüz <gülüyor> ya <gülüyor> gibiyiz yeter abi. herhalde falan dedi. Sen ben... mi mahallesi dedin değil mi? Bir mükemmel bir gün olacak